Şu dünyaya gelip kabre girenler ne söylerler ne bir haber verirler Şu dünyaya gelip kabre girenler ne söylerler ne bir haber verirler Üzerinde türlü otlar bitenler, Ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, Ne söylerler ne bir haber verirler. Kiminin başında sararır otlar, Kimi masum, kimi güzel yiğitler, Kemikleri kalmış, dökülmüş etler, Ne söylerler, ne bir haber verirler. Kemikleri kalmış, dökülmüş etler, Ne söylerler, ne bir haber verirler. Çürümüş tenleri tutmaz elleri, Konuşamaz olmuş tatlı dilleri. Ta kökünden kırılmıştır kolları, Ne söylerler ne bir haber verirler. Ta kökünden kırılmıştır kolları Ne söylerler ne bir haber verirler Kimisi dördünde kimi beşinde Kimisinin saçı yoktur başında Kimi altı, kimi yedi yaşında Ne söylerler, ne bir haber verirler Kimi altı, kimi yedi yaşında Ne söylerler, ne bir haber verirler Kimisi bezirgan, kimisi hoca Kimi aksakallı, kimi pir koca Gündüzleri olmuş karanlık gece Ne söylerler, ne bir haber verirler Gündüzleri olmuş karanlık gece Ne söylerler, ne bir haber verirler Yunus der ki gör takdirin işleri Dökülmüştür kirpikleri kaşları Başları ucunda mezar taşları Ne söylerler ne bir haber verirler.